Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu, Cumanız mübarek olsun, gününüz hayırlı olsun, ömrünüz uzun olsun, ameliniz e, makbul olsun, Allah'ın rahmetine erin, iki cihanda aziz olun. Size Ankara'dan sesleniyorum, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerinden sizi de sevindirecek e, konulardan seçmeye çalıştım. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah rivayet eylenmiş. Peygamber Sallallahu Aleyhi Selleme Efendimiz buyuruyor ki, "Mami şeyin ahbu ilallah taala min idhalidhalis sururi ala ahi kel Müslim. E, Sada karasülullah fi makar, makar. Allahu Teala Hazretlerine bir Müslümana sevinç vermek, onun içine, gönlüne sevinç ithal etmekten. Daha sevimli bir şey yoktur. Yani Allah Müslüman kulun Müslüman kardeşini sevindirmesini, onu sevindirecek, sevindirecek bir şeyler yapmasını, sonuç olarak gönlünü hoş etmesini çok seviyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifin başında mamin şeyin. Hiçbir şey yoktur ki ehab buyuruyor Allah Teala daha sevgili olsun. Allahu Teala Hazretlerine min idhali sururi ala ekhi senin Müslüman kardeşinin içine sevinç sokman, sevinç e, vermenden, gönlünü hoş etmenden daha sevgili bir şey hiçbir şey yoktur diye bildiriyor. Niçin bu hadis-i şerifi seçtim? Allah yanında en sevgili ameller nedir kardeşlerim öğrensin onları yapsınlar Allah'ın sevgili kulu olsunlar diye tabii biraz sürürden bahsedelim sevinmekten bahsedelim sevindirmekten bahsedelim efendim şimdi e, bu sevinme meselesiyle ilgili bir başka hadis şerifi de peşine ekleyeyim e, hoşunuza gidecek bir de Hani melekler hakkındaki bilgimizi de bu ikinci hadisi şerif e, renklendirecek, çeşni katacak. Meleklere inanıyoruz, meleklerin ruhani varlıklar olduğunu biliyoruz. Ama e, onların yaratılışları ile ilgili bir şey de kazanmış ol olacağız bu ikinci hadisi şerifle. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "Ma min müminin edhala alamüminin sururen illa karakallah minzalikes surure melekah." Ya Abdullah ve Ciduhu ve Yuahiduh. Hiçbir mümin kul yoktur ki bir mümin kardeşinin içine, gönlüne efendim sürür e, sokmuş, gönlünü almış, onu sevindirmiş, kalbini kazanmış, kalbini kazandıracak, sevinecek, neşelendirecek bir şey yapmış olmasın. İlla Harakallahumizereki sürürü merken. Öyle yapan bir kul için. Allah bu sevinçten dolayı bir melek yaratır Peygamber Efendimiz yani mümin mümin kardeşini sevindirecek bir şey yapıyor onun gönlü şen oluyor hoş oluyor Allah bundan dolayı o sevinçten bir melek yaratır diyor. Ne yapar o melek? Ya budullah o melek Allahu Teala Hazretlerine ibadet eder ve yümecidehu efendim onu e, ulular temcid eder. Yani Ya Rabbi sen yücesin, yücelerden yücesin efendim e, şanın e, uludur diye öyle Allahu Teala Hazretlerinin hoşuna gidecek efendim e, övgülerle Allahu Teala Hazretlerine hem ibadet eder hem böyle güzel efendim e, övgüler hamdler yapar mec e, temcid eder ve yuhiduhu ve Allahu Teala Hazretlerini efendim şey yapar. E, e, e, birler yani bir olduğunu ifade eder. La ilahe illallah der ya Rabbi. E, sen birsin der. Sen yücelerden yücesin der. Senin her şeyin efendim her noktasından münezzehtir vesaire böyle Allah'ın sevdiği ibadetler, sözler efendim tesbihlerle Vakit geçirir bu melek. Nereden yaratıldı bu melek? Müminin, mümin kulu efendim sevindirmesinden yaratıldı. O sevinçten yaratıldı diyor. Min zalike sürür. O sevinçten Allah bir melek yaratır diyor. Yani Allah-u Teala Hazretleri her şeyi her, yer, her yerden her türlü yaratma kadir. Melekler de ruhani varlıklardır. Efendim görünmez varlıklardır. Bazen Allah dilerse gösteriyor kullarına. Efendim e, şeffaf diyelim biz halkımız anlasın diye şeffaf varlıklardır. Efendim herkes görmeyebilir. İşte böyle bir melek yaratır o sevinçten. O da Allah'a ibadet eder durur tesbih çeker durur la ilahe illallah der böyle güzel sözler söyler. Fi sar el müminü fi lahthi yani o Sevinci meydana getiren mümin kul, kardeşini sevindiren mümin kul, güzel davranan, zarif davranan, tatlı davranıp da karşısındakinin gönlünü hoş eden mümin kul vefat edip de kabrine konuldu mu, oraya vardığı zaman eta husruri lezi etkalehu aleyhi. Bu mümin kardeşinin gönlüne bahşettiği sevinç, sürur ona gelir. O kardeşi sevindiren kişinin kabirde yanına gelir o sevinç yani melek olmuş diye o sevinç o onun yanına gelir feyakolu <gülüyor> lahu o vefat eden kabir'e konulan o sevindiren müminine ne der ki ema tarifunu tarifünü beni bilmiyor musun tanımadın mı beni tanımıyor musun feyakolu men entet tabi tanımadı. Olanları bilmiyor mümin ama siz biliyorsunuz şu anda. hadis i şerife okuyorum çünkü. Eee, Em ta'rifuni sen beni tanıyamadın mı? Bilemedin mi? Bilmiyor musun? Men ente diye sorar o. Yani kimmişsin sen? Madem kendini böyle tanıtmak için böyle beni sorguya çekiyorsun, kimmişsin sen diye sorar. Feykolu, eee, o der ki enes sururüllezi edhalteni ala fulanın. ben senin dünyada yaşıyorken, hali hayatındayken filanca kardeşini sevindirdiğin zaman onun gönlüne soktuğun sevincim. Onun gönlünde hasıl olan sevincim. Enel yevm unisu vahşeteke. Bugün senin yalnızlığında sana arkadaş olmaz. Yalnızlığını gidermeye geldim kabirde insan yalnız olacak ya. Hani yattığı zaman yalnızlıktan böyle uzanmış karanlık kabirde toprak altında diyecek ki bugün ben sana burada arkadaşlık etme, yalnızlığını gidermeye, yalnızlıktan ürküntünü gidermeye geldim ve ulak ve hüccete sana efendim delil olacak sözlerini. Arkandan telkin etmeye geldim. Fısıldamaya geldim. Bu ne demek? Hani biliyorsunuz e, kabirde sorgu sual haktır ve gerçektir. Sahih hadislerde var. İnsan kabire konulduğu zaman melekler gelecek. Onun kimliğini, itikadını, halini soracak. Sen kimsin? Efendim, dinin ne? E, Rabbin kim? Peygamberin kim? Kitabın ne? efendim diye soracak. O da eğer müminse, eğer Allah nasip ederse diyecek ki Rabbim Allah, Peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, dinim İslam, kitabım Kur'an-ı Azimüşşan, Kıblem Kabe-i Müşerrefe, ben Elhamdülillah Müslümanım. Kabirde sorgu melekleri gelecekler insanın yanına. Onlara böyle cevap verecek. Şimdi bu tabii bu cevabı herkes veremeyecek. Bu cevabı verebilmek dünyadaki Müslümanlığının durumuna bağlı mümin kulun Kafirse zaten hiç cevap veremeyecek efendim veyahut istenilen cevabı veremeyecek. Mümin değil, peygamber efendimize inanmamış, Kur'an'a bağlanmamış efendim, İslam'dan uzak yaşamış tabii o cevapları vermekte başarısız olacak. Kabirde azap başlayacak ona. Şimdi diyor ki bu sevinçten hasıl olmuş olan melek. Bakın ne kadar güzel melek hakkında bilgi sahibi olduk. Ben sana ırak ve ılaq kınuke hucce senin söylemen gereken delil olacak, hakkında delil olacak sözleri sana telkin etmeye geldi. Yukarıda da mezarın başında da hocalar telkin ediyor. Diyorlar ki ey filancanın oğlu filanca hani sen dünyadayken inandığın inancını hatırla. Allah'tan başka ilah yok de. Eşedü en la ilahe illallah de. Muhammed onun elçisidir de diye. Yukarıda da imam kabire telkinde bulunur. O da var dinimizde. Aşağıdaki ne Allah duyurur mu duyurmaz mı bilemiyoruz ama burada bu melek onun yanına geldi. Ona, ona yalnızlık çektirmeyecek, arkadaş olacak. Bir de melek, öteki melekler sorduğu zaman bu ona bu talkında bulunacak. Talkın diyoruz ya Türkçe telaffuzuyla bu talkında bulunacak. Yani sen söyle bakalım la ilahe illallah de korkma, çekinme, tereddüt etme. Efendim dilin tutulmasın, e, zorluk çekme diye böyle onu ona talk, e, talkında bulunacak. O güzel güzel meleklerin sordukları soruları cevaplandırabilecek. Bu sevinç ona yardım ediyor ve ise bi tüke bil kavli sabit. Efendim seni o üzerinde durulması gereken, müminin hiç efendim e, ayağını oradan kaydırmaması gereken hak, iman itikat üzere, doğru söz üzere, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu inancı üzere seni ben sabit tutacağım, destekleyeceğim, ayağını kaydırmayacağım, dilini kaydırmayacağım, aklını şaşırtmayacağım ee, ve üç hidübike meşedel kıyamet kıyamet günü şahitlerin, insanların hakkında lehinde, aleyhinde şahitlik ettiği zamanda ben senin için şehadette bulunacağım diyecek o melek. Ee, ve eşfa'u mir rabbike ve senden ee, e, ara, e, senin affolunman için Allah'tan affını dileyeceğim. Şefaat edeceğim sana. Senin hakkında Rabbına şefaat edeceğim. Rabbından efendim seni affetmesini isteyeceğim. Ve ürüyken menzileke e, minel cennet ve cennetteki köşklerini sana göstereceğim. Bak başını doğru Çık yukarıya işte şu tarafta senin köşklerin Korkma, Efendim Maşer Gününün sıkıntılarına, Efendim telaşlarına kapılma. Bak sen şu cennetteki şu gördüğün köşklere gideceksin diye sana onları göstereceğim. Onun için geldim yanına diyecek. Evet e, sevgili kardeşlerim herhalde bu hadisi şerifin e, manzarası gözünüzün önüne gelmiştir. Böyle bir manzara tasvir eden hadisi şerifler öğretim öğrenim terbiye bakımından çok e, önemlidir. Çünkü hatırından gitmez insanın. Demek ki ben bir kardeşime iyilik yaptım mı ondan Allah bir melek hasıl edecek. Bu melek efendim boyuna benim namıma Allah'a ibadet edecek. Efendim tesbih çekecek, zikir yapacak, Allah'ı tevhid edecek. Efendim temcid eyleyecek. Efendim sen ne yücesin yarabbi diyecek. Tabi onu şey bana sevap yazılacak. Çünkü o benim meleğim. Benim kardeşime verdiğim sevinçten hasıl olmuş olan, gönlünü almandan hasıl olmuş olan, yaratılmış olan bir melek olduğu için, onun yaptığı ibadetlerden de e, onun vesilesi olan, yaratılmasına vesile olan ben, sevap kazanacağım. Sonra da ben vefat ettiğim zaman o sevinç gelecek benim yanıma, bana arkadaş olacak, beni takviye edecek, beni destekleyecek, sualleri doğru güzel cevaplar halinde karşılamam için Efendim bulunacak, Efendim hak, hak olan, doğru olan, Allah'ın sevdiği inanç ve Efendim itikat üzere beni sabit tutacak, Kıyamet gününde bana şahitlik edecek, Efendim Allah'tan benim için şefaat isteyecek, Cennetteki yerimi gösterecek. Aziz ve sevgili kardeşlerim, yani bir kere e, hayran oluyoruz Müslümanlık ne kadar güzel diye. Bu bir. İkincisi. Aziz ve sevgili kardeşlerim. Demek ki Müslümanlık çok güzel ve Müslümanlıkta ibadet. Sadece benim her zaman size anlatmak istediğim gibi, her zaman söylüyorum bunu. Aman sakın İslam'ı daraltmayın, İslam'ı dar sanmayın. Efendim böyle bir iki noktaya münhasır sanmayın. Efendim hasretmeyin, tahdid etmeyin. İslam sadece şu şu şu ibadetleri yapmaktan ibaret değildir. İslam çok geniştir, çok çeşitlidir, çok güzeldir, çok tatlıdır. Bakın bir Müslüman kardeşine insanın e, iyilik yapmasından, onu sevindirmesinden neler hasıl oluyor? O halde ne yapmamız lazım? Efendim bizim de müminleri sevindirecek işleri arayıp düşünüp bulmamız lazım. Hele bugün mesela efendim şimdi bu hadis-i şerifi dinlediniz, kollarınızı sıvamalısınız, paşaları da sıvamalısınız. Tabii bu neyi gösteriyor? Yani bir işe gayret etmeyi yapmak niyetinde olduğunu göstermek için söylüyorum. Yoksa sokaklarda pantolonunuzu sıvayın, öyle dolaşın demek istemiyorum tabii. Latif olsun diye söylüyorum. Kollar sıvanacak, paçalar sıvanacak olan bir insan nasıl işe böyle sarılırsa, hadi bakalım ben de bugün birisini sevindireyim. Hiç olmazsa birisini sevindireyim diye efendim gayret edin düşünün insan önce kimi sevindirir mesela bugün cuma gidin annenizin babanızın bir elini öpün bir hediye götürün e, efendim e, hayır duasını alın efendim hediyede biraz güzelce hatırlı bir şey olsun anneniz babanız sevinsin sonra efendim kardeşlerinizden arkadaşlarınızdan komşularınızdan efendim birilerine bir iyilikler yapın efendim hay Allah razı olsun ya desinler memnun olsunlar böylece e, sevinçleri yani ee, sevindirici işleri, birilerini sevindirmeyi çok yapalım. Yunus Emre diyor ki, ben gelmedim davi için, benim işim sevi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Ben bu e, Yunus'un bu işte dörtlüğünü çok e, seviyorum ve çok kullanıyorum. Diyor ki, ben dünyaya böyle kuru palavra iddia için gelmedim. Efendim, kibirlilik, çalım satmak için gelmedim. Ben sevmek için geldim dünyaya diyor. Bir de e, dostum olan, sevgilim olan, Rabbim olan Allah'ın efendim nazargahı ilahisi insanların gönlü olduğundan, kalpler olduğundan gönülleri yapmaya geldim ben. Madem Rabbim insanın gönlüne bakıyor, gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı dediği gibi, efendim Yunus Emre yani ana gayesinin, hayattaki ana gayesinin insanları sevindirmek olduğunu insanları sevindirmenin Kabe yapmak gibi güzel olduğunu anlatıyor şiirlerinde. Demek ki bu hadisleri okumuş bilgin bir insan yahut öyle güzel bir muhitte yetişmiş ki o cemiyetin, o toplumun felsefesi diyelim, ideali diyelim ülküsü diyelim, ana fikri insanlara iyilik yapmak. Ne güzel bir toplum olduğunu düşün, yani anlayın eski ecdadımızın yaşadığı devrede. Herkes birbirine iyilik yapmak istiyor. Denizli'ye meşhur Arap seyyahı İbni Batut'a geldiği zaman onun başından geçmiş. Tarihi bir olay. Seyyah kitabında yazıyor bunu. Turist değil. Seyyah. Seyyah İbni Batut'a. Ve kendisinin bindiği atı var. Arkasında da gezdiği yerlerden aldığı hediyelerin yüklendiği efendim e şeyleri var. Böyle 6-7 tane, 8-10 tane Efendim eşyalarını taşıyan efendim e, katırlar, atlar var, develer var, neler varsa yani bir kervanın başında geliyor efendim. E, Denizli'ye girmiş 14. yüzyılda. Denizli'ye girmiş. Denizli'de birisi bunun atının e, dizginini, yularını tutmuş. Efendim ama tatlı bir şekilde tutmuş. Adam böyle Pala bıyıklı, efendim, belinde kılıcı var, silahlı falan ama hani böyle sert değil de tatlı bir şekilde tutmuş. O da Allah Allah bu nedir falan diye. Kendisi Arap, Türkçe bilmiyor. Ahaliyle Türk kendisinin atını tutan da Türk. Merak ediyor derken bir başkası gelmiş. O da atın e, ö, dizginini öbür taraftan tutmuş. Bu ikisi birbiriyle e, konuşmaya, münakaşa etmeye başlamışlar. Ölü patlamış. İbni Batuta'nın silahlı. ben bir, öyle bir şehre geldim ki e, acaba bunlar beni alacaklar efendim e, hapsedecekler elimden mallarım gidecek mi filan diye bunlar birbirleriyle niye münakaşa ediyorlar diye böyle telaşlanmış İbni Batuta. Halbuki işin aslı neymiş efendim bu gelenin yabancı olduğunu misafir olduğunu anlayan ilki ki. E, özengi şeye yapışmış dizgine yapışmış yulara atın yularına yani yuları artık İbn Batuta atı şuraya gitsin buraya gitsin diye sağa sola şey yapamıyor kullanamıyor adam çekecek İbn Batuta'yı atıyla bir yere götürecek nereye götürmek istiyor kendi tekkelerine götürmek istiyormuş yani orada misafir edelim bu misafir efendim bizim şehrimize geldi bizim tekkemizde misafir olsun diye düşünüyormuş Efendim öbür şahıs da o sırada gelmiş bu vaziyeti görmüş o da tizginin e, yuların öbür tarafından tutmuş o da efendim niçin ikinci şahıs gelmiş diyormuş ki ötekisine ya ayıp yani bu misafir bizim bölgemizde bizim tekkemiz daha yakın sen şimdi alacaksın bu güzel misafiri tanrı misafirini alacaksın kendi tekkene götüreceksin bu bize Hakaret olur, ayıp olur yani bizim mıntıkamızdaki misafir bize gelmeli diye onun münakaşasını yapıyorlarmış. Yani o devirde otel, motel, efendim böyle e, vesaire gibi e, insanların parasına dayalı şeyler e, değil de insanlara Allah rızası için misafir eden müesseselerimiz var. Bizim medeniyetimizin medarı, iftiharı olan, iftihar etmemize sebep olacak güzel şeyler. Tekkeler, yolcuları barındırıyor, yediriyor, içiriyor, bedava para da almıyor, atına bakıyor. Ondan sonra da uğurluyor, hediyeler verip uğurluyor. Yani öyle karşılamışlar. Bunların niçin yapıyorlar? Yunus Emre niçin o şiiri söylüyor? Allah'ın sevgisini rızası kazanmak için ama biliyorlar ki bir insanı sevindirmenin bir misafire hizmet etmenin bir garibanın gönlünü almanın e, şeyinde arkasında çok büyük sevaplar var az ve muhterem kardeşlerim. Bu hususta bir de hadis Şerif okuyayım size mamin sadakatin yet tasaab dakı ala Raül'ün <gülüyor> Efdal min ilmin yuallimuhu iyyahu. Efendim bir adamın, bir müslümanın, bir kişinin bir mümin kardeşine efendim e, verdiği sadakalardan ona öğrettiği ilimden daha efendim e, faziletli, daha üstün, daha kıymetli bir sadaka olamaz. Ona öğrettiği ilim ona verebileceği sadakaların en kıymetlisidir. Yani ilim öğretmek de bir sadakadır ve sadakaların en kıymetlisidir. Hani biz cuma günüdür hayır yapalım filan diye e, kesemizi açarız. Bir sevdiğimiz kimseye tanıdığımız fakire veya mahallemizdeki bir yoksul kimseye ya da tanımadığımız kimseye sadaka veririz ya. Ama sadakaların en üstünü en faziletlisi diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Müslüman'ın bildiği güzel bir bilgiyi, ilmi götürüp bir başka Müslüman kardeşine öğretmesidir. Bir Müslüman'ı sevindirmek neler meydana getiriyormuş şimdi öğrendiniz. Çok sevapmış Müslüman'ı sevindirmek, gönlünü almak, gönlünü hoş etmek. O, o sevinçten Allah bir melek yaratıyormuş. O melek de Allah'a ibadet ediyormuş. Kabirde yoldaş oluyormuş, kıyamette şefaatçi oluyormuş. Ve cennetteki yerini ona e, gösteriyormuş. Belki önünden gidiyor, gel bakalım arkamdan diye kılavuzu ederek de cennetteki köşküne kadar da götürüyor. Onun için bunu anlatın. Yani duydunuz, duyduğunuz bu güzel hadis-i şerifi. Ben çok e, şey yaptım, efendim, okuyunca duygulandım. Siz de bunu etrafınızdaki kardeşlerinize anlatın. Sevindirmek ne kadar güzelmiş, herkes bilsin. İslam ne kadar güzelmiş, bilsin. Müminin efendim, mantığı nedir? Zihniyeti nasıldır? Mümin, Müslüman bir insan nasıl hareket eder? Şimdi hepiniz biliyorsunuz Anadolu halkı misafirperverdir. Tamam, yani böyle biliyoruz bunu hakikaten ayran ikram ederler, buyurun derler ben çok gezen bir kardeşinizim işte davet ediyorsunuz da ondan geziyoruz vazife var onun için geziyoruz tanıdığımız tanımadığımız yerlerde duruyoruz namaz vakti oluyor ihtiyaç molası veriyoruz efendim duruyoruz her yerde tanımadığımız insanlar da bize hoş geldin hocam diyorlar nasılsınız diyorlar buyurun bizim eve gidelim diyorlar daha Namazı kılmışız, hiç tanışmadığımız insan Allah kabul etsin diyor, musafaha ediyor bizimle, efendim tokalaşmak değil, musafaha. Biz de musafaha iki elle böyle, kardeşimizin iki elini tutarak ellerin yönü biraz daha yukarı doğru, daha candan daha samimi bir şekilde ona musafaha diyoruz ya, Böyle tutuyorlar. Ee, hocam diyor, hoş geldiniz diyor, nereden nereye yolculuk diyor, biz de diyoruz ki İstanbul'dan Ankara'ya gidiyoruz, Ankara'dan Adana'ya gidiyoruz. E, buyurun bizim eve fakirhaneyi şereflendirin, bir yemek yiyelim de öyle filan diyor. Yani bu misafirperverlik var, halkımızda adet bu. Ee, siz de bunu biliyorsunuz, siz de zaten böyle misafirperversiniz ama bunun kökeni ne? Yani... Bu halk niye bu kadar misafirperver olmuş da şu gayrimüslim filanca halk niye bu kadar cimri, pinti efendim, kazıkçı, hak Hani bazen sözler iyi anlaşılsın diye böyle e, halk tabirlerini ben kullanmayı seviyorum. Yani gittiniz mi otellerine efendim veyahut jokantalarına e, mahvoluyorsunuz. Keseniz bitiyor filan. Niye bu kadar aldatıcı, dolandırıcı filan? Bizim halkımız niye böyle bedavacı? Efendim niye böyle hayır yapıyor? İşte kökeni İslam. Yani İslam terbiyesi almışız ve bu asırlardan beri devam ediyor. Efendim ta Orta Asyalarda Müslümanların ilk böyle İslam'la karşılaştığı zamanlardan itibaren bizim dedelerimiz İslam'ı en iyi öğrenmişler. En derinden öğrenmişler. En derin en bilimsel değeri yüksek efendim ihtisas kitaplarını dini ilimlerde bizim dedelerimiz yazmış yani e, İslamiyet Arabistan'da neşet etmiş ama dini ilimlerin kaynağı bakıyorsunuz Orta Asya, bakıyorsunuz Hindistan o kadar muazzam çalışmalar yapmışlar, o kadar güzel o kadar kıymetli eserler vermişler ki mesela ben Hindistan'a hayranım Hindistan'da efendim Pakistan'daki bölgelerde çok büyük alimler yetişmiş, çok muhteşem eserler yazılmış. Mesela Fetavayı Hindiye biliyorsunuz. Efendim Fetavayı Alemgiriye deniliyor. Efendim Kenzül Ummal isimli muhteşem hadis kitabı vesaire. Efendim işte Orta Asya'daki hadis alimlerinin eserleri vesaire. İslam'ı çok iyi öğrenmişler. Bir, İslam'ı yaymak için çok çalışmışlar. İki, halkımızı çok iyi Müslüman etmişler. Üç, İslam'ın ahkamını halkımıza adet haline getirmişler. Dört, onun için halkımız doğruluğu, dürüstlüğü sever, mertliği sever, misafirperverliği sever, cömertliği sever vesaire... İşte onun hepsinin kökeninde İslam var. İslam olmayan yerlere baktığınız zaman bunların olmadığını görüyorsunuz. Demek ki İslam bizim her şeyimiz. Bunu iyi bilelim sevgili e, kardeşlerim. Ben tabii e, böyle tatlı tatlı sevinçten hasıl olan meleği anlatayım derken, Zamanlar geçti ama size yine fayda verecek bir hadisi, hadisi şerifi daha sohbetimin sonuna ekleyerek sohbetimi tamamlamak istiyorum. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: mamin min müminun velâ müminetin illâ velahu vekilun fil cenne Hiçbir mümin veya mümine hanım, hiçbir mümin erkek ve mümin kadın yoktur ki cennette onun bir vekili olmasın. Yani herkesin cennette bir vekili var. İn Kara el Kur'an'e ben alehul kusura. Eğer Kur'an okursa bu mümin kul dünyada, Kur'an okuyan bir kulsa, o zaman o cennetteki vekili, onun cennetteki köşklerini, efendim inşa eder, yapar, inşaatı devam eder, ilerler, cennetteki köşkünün inşaatı, köşkleri bina eder o cennetteki vekili. Ve in sebha eğer tesbih çekerse, zikir yaparsa karasü lehul ve cennette efendim onun için tesbih çekti diye, zikir yaptı diye ağaçları, fidanları çiçekleri diker o vekilli efendim ve in keffe eğer adam Kur'an okumuyor, zikir yapmıyor, tesbih çekmiyor, İslam'la ilgilenmiyorsa bunlardan uzak duruyorsa keffe yani cennetteki vekili de bu işleri yapmaz. Bu hadisin rivayetinde e, zaf var diye ibari şimdi gözüme e, e, takıldı. Şimdi gördüm ama başka hadis-i şereflerden biliyoruz. Mesela İbrahim aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e Miraç'ta karşılaştığı zaman buyurmuş ki Bak e, ya Muhammed evladım. Biliyorsunuz onun soyundandı peygamber efendimiz İbrahim aleyhisselamın soyundandı. İbrahim aleyhisselam da dolayısıyla bizim dedemiz yani oluyor. Hem peygamber efendim demiş ki ümmetine bildir benden selam söyle ki cennetin arazisi düzdür. Efendim çıplaktır. Mümin kul cennetteki arazisini mamur hale nasıl getirir? Namaz kılarak, tesbih çekerek, Kur'an okuyarak, zikir yaparak onların her birinden güller açar, sümbüller biter, ağaçlar yetişir, efendim güzellikler oluşur. Yani insan cennetteki efendim mekanlarını dünyadaki ibadetleriyle kendisi hazır hale getiriyor. Hani düşünün apartman hayatından bıktınız, şehrin sıkışıklığından, dar yerlerden, pencereleri açamıyorsunuz, hava kirliliği var. Nihayet elinize para geçti. Şehrin uzağında, seyfiye yerinde şöyle 5 dönüm, 10 dönüm yer aldınız. Orada efendim daha çıplak arazi, etrafını çevirdiniz. Efendim Bahçe mimarına danıştınız. Ben bu bahçeyi çok güzel yapmak istiyorum. Hangi bitkileri dikeyim dediniz. Efendim çeşitli işte ağaçlar tavsiye etti. Mavi çamdan al, falanca efendim mimoza ağacından al. İşte iklim müsaitse ben bir manolya ağacı getireyim vesaire. Çiçekler, sarmaşık güller efendim havuz başında efendim şunlar iyi olur bilmem kenarda şunlar olur, arka bahçede sebze olsun, meyve olsun, efendim, köşk de şöyle olsun, böyle olsun. E, çocuklar heyecanlanıyor, baba efendim, evimize, yeni evimize ne zaman gideceğim? Gideceğiz, dur evladım, işte, yeni aldık daha arsayı, ağaçlar büyüyecek, inşaat tamamlanacak. Efendim öyle bir gün kalkıp gideceğiz, çok güzel olacak diye deriz ya dünyada, evet cennetteki yerimizi de ibadetlerimizle biz güzelleştireceğiz. Onu bildiren başka hadis-i şerifler çok yani. Onun için bu son hadis-i şerifi de hatırlınızda kalsın. Cennetteki vekilimiz boş durmasın. Kur'an okuyalım da efendim cennetteki köşklerimizi yapsın. Zikir yapalım, tesbih çekelim de cennette ağaçlarımız, çiçeklerimiz büyümeye başlasın. Allah hepinizden razı olsun. Bu anlattıklarımızın Allahu Teala Hazretleri bilgi olarak kulağımıza duyurdu. Efendim gözümüzle de sonuçlarını görmeyi nasip eylesin. Yani Allahu Teala Hazretleri cümlenizi, cümlemizi hem de sevdiğiniz kişilerle beraber cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Hani insan tek başına cennete gittiği zaman bir de tabii hatırlarsa babam nerede, annem nerede, evladım oğlum, kızım nerede, torunum nerede filan diye sevdiği insanları dünyadayken e onlar İyi Müslüman değillerdi, cehenneme atıldılar, cayır cayır yanıyorlar gibi böyle bir haberi aldığı zaman üzülür. Onun için e, ne yapacağız? E, dua ediyoruz. Allah bizi böyle annelerimizle, babalarımızla, kardeşlerimizle, evlatlarımızla, eşlerimizle, cennetiyle, cemaliyle, arkadaşlarımızla, dostlarımızla, tabii ben de tabii sizin bir kardeşiniz olarak diyorum ki bütün ihvanımızda. Efendim, cennetiyle, cemaliyle Allah cümlemizi müşerref eylesin. Allah Resulullah Efendimizin şefaatine cümlemizi erdirsin. Hadisler bir umman, uçsuz bucaksız bir umman. Neler var bu hadisler deryasında? Ne inciler, mercanlar, cevherler var? Şimdi tavsiye ediyorum, Kur'an okuyun ve Peygamber Efendimizin hadisler deryasına siz de buyurun, Kaptan Kusla'nın gemisi gibi güzel bir gemiyle gidin. Bakın ne hazineler var, ne inciler, mercanlar var, ne kadar kıymetli şeyler var. Okuyun hadis kitaplarını, Efendim, onlardan siz de kazanın diye böyle benzetmelerle size nasihat ediyorum. Ayet okuyun, hadis okuyun, dinimizi öğrenin, uygulayın, insanları sevindirin. İslam'ın ne kadar güzel olduğunu herkes görsün. Siz de İslam'ın güzelliklerinden istifade edin. İki cihanda aziz ve bahtiyar olun. Esselamu Aleyküm. Ve rahmetullahi ve bereket.